Yağmur yağarken edilen dua gibi kar yağarken de edilen bir dua var mıdır demişler hocam. İkincisi de e, uzun yolda aracımızla seyahat ederken camlarda ezilen böcekler için herhangi bir günah tarafımıza yazılır mı? Ankara'dan Salman Açıkgöz beyefendi. Evet. Kar yağarken yapılması gereken özel bir dua hadis kitaplarımızda mevcut değildir. Ancak kişi Cenab-ı Hakk'ın bu lütfuna eee ermesinden dolayı istediği şekilde dua edebilir. Bunda herhangi bir özel kalıp yoktur. Seyahat esnasında aracımıza çarparak ölen böceklerin veyahut da haşeratın hı hı. kişiye bir günahı yoktur. Çünkü bu ne onun elinde olan bir şeydir ne de isteyerek yaptığı bir şeydir. Kişi elinde olmadan isteyerek yapmadığı bir şeyden dolayı da bizim dinimizde sorumlu değildir. Evet.